Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye Kulunu Muhammed'i bir gece mescidi haramdan Çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir Hakkıyla görendir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 ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf istiyesiniz.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 ...gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça...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 Boycada dağlara asla erişemezsin. Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin katında sevimsiz şeylerdir. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir. Allah'la birlikte başka ilah edinme. Sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size seçip ayırdı da,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 Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaadlerde bulun. Halbuki şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaad etmez. Şüphesiz gerçek kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin olmayacaktır. Vekil olarak Rabbin yeter. Rabbiniz,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 Handolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık. Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. O gün her kime kitabı sağından verilirse işte onlar kitaplarını okurlar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 en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Ve sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki ruh Rabbimin bileceği bir iştir. Size pek az ilim verilmiştir. Andolsun dileseydik biz sana vahyettiğimizi tamamen ortadan kaldırırdık. Sonra da bu konuda bize karşı kendine hiçbir yardımcı da bulamazdın. Ancak Rabbinden bir rahmet olarak böyle yapmadık.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 Bunun ardından İsrailoğullarına şöyle dedik. Bu topraklarda oturun. Ahiret vadi, kıyamet gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. Biz onu, Kur'an'ı hak olarak indirdik ve o da hakla indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz Kur'an'ı insanlara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 İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye, şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir ziynet yaptık. Biz elbette zamanı gelince, yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Yoksa sen sadece Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim'i mi, bizim ibret verici delillerimizden sandın? Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da,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 Zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlar hakkında Kur'an'daki apaçık tartışmayı aktarmaktan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma. Hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim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 Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara, and olsun sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz, sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirleyemediğimizi sanmıştınız denir. Kitap ortaya konur. Suçluları